974 numaralı konu Hazret Ali'nin üç şey vardır ki onlar tevazuun başıdır. Sözü üç şey vardır ki onlar tevazuun başıdır. 1. Kiminle karşılaşırsan önce selam veren olmak. 2. Meclisin en üst noktası yerine en alt noktasına razı olmak. 3. Riya'dan kaçınmak, onu hoş görmemekti.